Desteği için açık radyo Dinleyicisi Özlem Sertel e teşekkür ederiz. Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına Cengiz Ünal ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir parçayla başladık, beklendi. Bu parçada Cengiz Ünal'a Güney Özel Kan, Emre Yıldız, Sencer Özbay, Ege Cengiz, Altuğ Öncü ve Doğukan Aker eşlik ettiler. Bugün canlı yayında üç konuğum var, sevgili Cengiz Ünal, sevgili Veysel Kuyumcu ve Sevgili Hakan Kaya, Açık Radyo'ya, Babilen Sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. teşekkürler. E, Yubal ve Göçmez ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında neşeli bir Arnavut Halk şarkısının çok sesli yorumuyla e, dinleyicilerinin karşısına çıkmıştı. E, bu ortaklığı konuşacağız ama önce e, dinleyicilerimize sizleri kısaca tanıtmak ve e, izninizle muhabbete Cengiz'le başlamak istiyorum. Ee, ...sevgili Cengiz... ...seninle 1991 yılında... E, ...Ruhis Dostlar Korosu'nun... ...Almanya konseri öncesinde tanışmıştık... ...yani yaklaşık 30 yıldır... ...bir e, muhabbetimiz var seninle... E, ...işte korist olarak katıldığın... E, ...Ruhis Dostlar Korosu'na... E, ...1992-95... ...ve daha sonra... ...2000-2003 yıllarında... E, ...şef olarak da emek verdin... E, ...birlikte çok güzel günlerimiz oldu... E, ...bir yazında şey diyordun. Yani işte aslında değişim tercih edilen bir olgu değil, bir zorunluluktur. işte değişmeye olan direnç endişeden kaynaklanır. Değişince eskisi gibi rahat olamayacağımızdan, kontrol edemediğimizden. Kendini değişime bırakmak ve çevrende olup bitenle uyumlanmak ve biraz da bir yöne doğru ilerlemek risk almayı ve cesareti gerektirir, bedelleri vardır diyordun. İşte 1989'da Marmara Üniversitesi'nde müzik eğitimi olarak başladın müziğe ve işte 30 küsür yıl sonra bugün de inatla işte her türlü riskleri de göze alarak cesaretle yoluna devam ediyorsun. Yani tanıdığım en çalışkan, yaratıcı müzisyenlerden birisin desem yalan değil. E bu yolculuğundan kısaca sözler misin? <gülüyor> yani kısaca söz etmek ne kadar kolay bilmiyorum. Orada Elimden geleni yapacağım hocam. Ercüment. Öncelikle çok teşekkür Eyvallah. ederim e, programa bizi davet ettiğin için. Ya ben e, değişimi seviyorum. Yeni şeylerin işini atmayı seviyorum kendimi. Yani müzikal yolculuğumun hepsinden bahsetmeyeceğim. Daha çok hani nasıl e, e, düşündüğümden bahsetmemin uygun olduğunu düşünüyorum. O da benimkisi aşk hikayesi Ercüment. Yani hı hı. E, aşkı buldum mu direkt kaçıyorum müzikal e, alanda. E, kaçıyorumdan kasıt muhakkak o tarafa mail ediyorum. E, vokal müziğini seven birisiyim onunla başladım. E, sizden çok şey öğrendim bu arada Dostlar Korosu'nun o yılki üyelerinden ve ikinci dönem üyelerinden. Bizde sonrasında senden. E, yani gerçekten hani Hı. halk müziğiyle tanıştım. E, daha önceden tabii ki tanıyordum ama daha böyle detaylı bir e, tanıma oldu sizlerle birlikte. Bana abilik yaptınız hakikaten gerçekten minnettarım. Ya daha sonra sürekli kendimi farklı müzik türlerin içerisine soktum. Bir de ürün çıkarmayı seviyorum. Yani dijitaldeki varlığa önem gösteriyorum. Aklıma bir fikir geldiği zaman muhakkak kalıcı bir eser yaratmaya çalışıyorum. Biraz son dönemde bu besteler falan yoğunlaşmaya başladı çünkü eskiden kalan şeylerdi. Genelde işte bir pop orkestram var direnen mızıkacılarla başlayıp çekirdek kadroya evrilen... Hatta onun kurucu üyelerinden bir tanesi de aramızda Hakan. Seyir evet. <gülüyor> <gülüyor> e, birazdan. Evet. E, <gülüyor> bir işte pop caz pop rak orkestran var. Bir de vokal müziğinin türevleri Hı. artık işte vokaliz, işte Cengiz'nin ve korusu, vokal kutusu ve şu an işte beşten sonra. İşte yubal falan. Hı hı hı. Ee, ya bunun çevresinde dönüyor. Son zamanda da müzik terapi girdi hayatıma. Böyle özetleyebilirim. Evet. Şey, bu hayatımı bir enstrüman gibi çaldım. Doğaçladım diyorsun ya yazının evet. devamında. Yani müzik yaşamında seni en çok mutlu eden şeyler nelerdi diye sorsam Cengiz. hani ne demek Müzik istersin? hayatımda beni en çok mutlu eden şeyler nelerdi? E, vokalizin senfoni konserleri mükemmeldi. ya yani. Gerçekten e, harikaydı. Bir eski konseri bir de İzmir e, senfoni konserini unutamıyorum. E, yani büyük bir tatmin yaşadım orada. Çünkü hani düzenlemeleri Tolga ile birlikte yaptık. Tamamen müzikal bize aitti. İzleyiciler tamamen vokalize dinlemek için gelmişlerdi. Dolu bir salona e, konser vermek çok e, keyifli. Yani... E, Direnen mızıkacılar ve şimdiki çekirdek kadroda yaşadığım günler de çok güzeldi. E, ya bu ikisini söyleyebilirim. Evet. Ee, Peki şey yani 30 küsür yıl dile kolay yani e, bir ömrün yarısı neredeyse. Pişmanlıkların oldu mu Cengiz? Hani pişmanlık... acaba şöyle yapsam daha mı yolurdu? Ya e, dün dün ufak oğlumla da biraz bu konuyu konuştuk. <gülüyor> o da e, benzer sorular sordu. Pişmanlıkların var mı diye? Ya pişmanlık diye düşünmüyorum, şey diye düşünüyorum, öğreniyorum, e, yanlışlarım olduğunu düşünüyorum. E, fakat yanlışlarımı tecrübe olarak bakıyorum ben. E, bir de hep ileri bakıyorum ya yani geçmişe bakınca insan çok geçmişte kalıyor, pişmanlık yaşıyor. Ben önümde nasıl hamleler yapabilirim diye bakıyorum. Bir de e, e, hayatı yani daha doğrusu bir şey değiştirmekten korkmadığım için, şunu, almak. Evet, <gülüyor> şunun farkındayım. Bir şeyi çıkarırsam muhakkak geri doluyor. O yüzden rahat çıkarıyorum. Evet. Boşaltım sistemine inanıyorum yani. <gülüyor> tamam. Biyolojik olarak da. Eyvallah. Diyorum. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Ne var? Sen anons misin Cengiz? <gülüyor> Valla edeyim bu söze çarkısı e, benim ilk bestelerimden. Yani 20'li yıllarımda. Hı -hı. Fakat bir türlü onu dijitale atamamıştım. Sözlerini büyük oğlum yazdı. Hı -hı. Kaan yazdı. Ee, ya ona gittim dedim. O da resim okudu, bitirdi. Şimdi yüksek lisans yapıyor. O da bir sanat e, sanatçı oldu hani şiir yazar, e, besteleri falan vardır. Dedim Kaan ya yardım et. Söz ettiğin sözlerine dal. Ben dedim bunu bitireceğim. Ee, evet bu sözle şarkısında Bertu Cemil e, söyledi e, bu hani yağmur yağmur. <Gülüyor> Bertu da eski arkadaş en amızık Kimler çaldı? Evet, Muzaffer Kalyoncu çaldı, Sunay çaldı ee, ve ben söyledim. Hı hı. Taner Keleş gitarlarını çaldı. Tamam, peki. Din sözet. Dinliyoruz. Teşekkürler. Sevgiden barıştan sözet. Sevgiden barıştan söz et, söz et, söz. Sevgiden barıştan söz et. Sevgiden barıştan söz et. Sevgiden barıştan söz et. İnsanlar bir kez kardeş olup sevmez mi? İnsanlar. şelleriyle bir yorgun doğurur. Onlar da yozlaşmış uyur gezerlerin karanlık it dalaşıdır toplum. Ele tek çıktım de yalın ayak gezilmiyor bu toprakta. Şatafaklı yara ile uyurlar onlar yerin en altında. Halim vaktim yerin değil, elim değil Alın yazım yok ve karnım çok dolsa ben nasıl bir Cengiz Ünal ve arkadaşlarından dinledik. Söz et. Ee, sevgili Veysel senin de yollarımız Ruhi Dostlar korusunda evet. kesişti tıpkı Cengiz'de olduğu gibi. 2001 yılıydı sanıyorum değil mi? Korona evet, gelmişti. Evet, doğru. Ve yaklaşık 6-7 yıl birlikte konserler yaklaşık, yaptık doğru. korist olarak. Ee, sen de kısaca sözler misin? Ee, Tabii müzik ki. Nasıl girdi hayatına? Bugün neler yapıyorsun? 2001 öncesinde e, sesim bu arada biraz kapalı kusura bakmayın. Herkes doğru Her gibi da <gülüyor> e şöyle 2001 öncesi kendi çapımda e, az düzeyde bağlama çalıyordum <gülüyor> Tamamen tesadüfi bir şekilde Dostlar Korosu'nun seçmesi olduğundan bahsedildi e, Ruysu Dostlar Korosu'nu tanıyor musun dediler Ruysu'yu tanıyorum ama Dostlar Korosu'nu <gülüyor> bilmiyorum dedim e, Gittim ve sağolsun Cengiz beni seçti İyi yeah, ki de seçti yeah. O gün e, müziğe gerçek anlamda benim için gerçek anlamda adım attım bir okul değil mi? Ruslu kesinlikle kesinlikle yani. çok fazla arkadaş yani. var oradan yani. gelişen, değişen, dönüşen. Ben de onlardan biriyim. Cengiz'in de bu anlamda bana çok katkısı oldu. Sağolsun. Ee, 2007'de Dostlar Korosu'ndaki yine arkadaşlarımın desteğiyle Cengiz'in, Ortaç, yine bizim şeflerimizden Ortaç Aydınoğlu, onu da çok severek e, buradan selamlarımı iletiyorum. Onu da destekleriyle müzik öğretmenliği bölümünü kazandım. <gülüyor> Daha sonra e, döndükten sonra Dostlar Korosu'nda olmadı ama aynı e, düzende Dostlar Müzik Topluluğu'nda Hı -hı. E, eski, şef, koristlerimizin, evet, eski kurduğu. koristlerimizin kurduğu e, şeflik başlangıcı oldu orada. E, eş zamanlı Mari Kadın Sesleri Topluluğu. Daha sonra Altınbaş Üniversitesi'nin e, çok sesli korosunu beş yıl kadar çalıştırdım. Dostlar müzik topluluğuyla pandemi sürecinde bir ara verildi mecburiyetten hmm, ama hmm. şu an tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel bir şekilde. Ee, Yubal'la ilgili de Cengiz sağ olsun e, çok güzel bir projeden bahsetti. Paydaş olur musun dedi onur duydum. Yani benim için gerçekten Cengiz Peki. de önemli proje de çok kıymetli. Ee, beraber başladık. Cengiz'e ve... o zaman sorayım. Yubal nedir abi? Ya yubal, ben kutsal metinleri <gülüyor> e, okumaya meraklıyım. E, bir tanesi de yanımda zaten. <gülüyor> Hakan da çok iyi bilir. E, ya orada ilk e, ilk ahiti okuduğumda gözüme kestirmiştim e, şeyi yubal e, lafını. E, çünkü orada şeyden bahsediyor. E, tarihteki ilk e, ney ve lir, <gülüyor> e, ney üfleyicisi ve <gülüyor> lir, lir doğru mu söylüyorum? <gülüyor> evet. Evet, Hakan evet, bilmiyorum evet, evet. ama yani o da bana çok böyle çok farklı geldi çünkü düşünsene bütün müzisyenler aslında yani oradaki senaryoya göre buradan türemişler yani ilk defa onu çalan kişi üfleyen kişi yani dedim bu toprak bütün göçebe halkların da ya aynı evet yani kendisi yapıyordu. de yapıyor yapıyordu. ve zaten yani evet. bütün aslında 5 kişi var zaten dünyada. <gülüyor> <gülüyor> Bal oradan geliyor yani. <gülüyor> tamam. Önce bir e, direnç olmadı da aslında bir millet bir şey Acaba, oluyor. Acaba ne bu? Yani çok böyle liderlik şey, gibi. Göçmen tanıyorum. tarafı da var değil mi? Yubal, tabii canım. E, tabii ki. Şey, mitinet. Ya, tabii. Tabii. Evet tabii. Tabii. Peki şey. Ee, bu hmm, koristen seçimi nasıl yapıyorsunuz? Kimler var koroda yani kimler katılabiliyor şu anda kimler var? Allah herkes her yaşta. Koro herkes, şefi sensin değil mi? Abi? Koro şefliğini ben yürütüyorum. Orkestra düzenlemelerini, e, koro düzenlemelerini Cengiz. keza e, Cengiz e, yapıyor. Hakan hocam e, bize orkestra ile eşlik ediyor. Hı -hı. E, beraber e, güzel şeyler ortaya koyacağız. Herkes gelebiliyor e, yani genç. Yani bir yaş Hı -hı. sınırı yok açıkçası. Kulak sınaması yapıyoruz her koroda olduğu gibi. Hı hı. E, her şarkı söyleyebilen doğru sessi alarak nerede şarkı çalışıyorsunuz şey, e, Nerede çalışıyorsunuz? Elektrik mühendisleri odası e, Harbiye'de. Evet. Hatta e, yaklaşık bir hafta on güne kadar tekrar bir koro e, alımı yapmayı düşünüyoruz. E, tamam. Hemen o zaman tabi, nasıl de... ulaşabilir dinleyicilerimizden katılmak isteyenler bir sosyal medya ya da bir mail... Adresi isterseniz programın sonunda tabii, da tabii, e, tabii, soracağım zaten. Tabii evet, ki. Öyle tabii ki, tamam. tabii ki. Ee, peki şey hmm. Daha çok ben bir, bir ekleme yapayım. Buraya. Ee, dünya müziği yaptığımızı Hı -hı. E, yapmak istiyoruz. Hı -hı. O yüzden biraz e, hani hayata bakışının Biraz o tarafta olması gerekiyor tabii, gelenlerin. Tabii, tabii, yani çok şart yok ama sonuçta Hı -hı. orada icra edilen müzikler dünyanın müzikleri bütün kültürlere eşit mesafede olması gerekiyor gelen kişinin. Tabii. Çünkü biz Kürtçe, Ermenice, Türkçe Hı -hı. hiçbir şeyi yani İngilizce evet, veya hiçbir etmeden. dil birbirinden daha az değerli değildir. Daha az müzik değildir. Biraz buradan çıkıyor konu. Anladım. Peki, şey yani Yubal ile yola çıkarken şey demişiniz, biz de göçebe olarak yaşadığımız bu dünyada, evet, aynen. İşte dünyanın müziklerinin onun ismiyle Yubal ile yapmayı uygun gördük ve sonra yolumuz bir başka göçebe grupla, Göçmens ile Evet, Aynen öyle. Şimdi Göçmens'in hikayesini biraz sonra Sevgili Hakan'dan dinleyeceğiz ama e, şimdi ilk ortak çalışmanızı dinleyelim mi? E, ...şarkın düzenlemesi kime ait? Ben düzenledim. E, prodüksiyonunu da... E, ...yönettim aynı zamanda. Kim, kayıt sürecine. Süper. Yani. Kimler çaldı abi bu, e, bu şarkıda? E, Valla kayıt süreci. E, hemen, Hakan sen bir kısana. Yani, evet. Hakan Kaya alın abi. Akordiyonu ben çaldım. Bas kemanı... Park, e, Lütfen. Sen de kayıtlı hmm. mı? Evet evet. Ha, tamam, ha, ben söylesene. Bas'ta Rahim Pek, e, Paksoy tamam. Perkisyonlar Şenol Cümbüşlü Keman Atilla Azizi. Evet. Bu evet, tamam. evet, şekilde. Ee, şey video klibiniz de çok güzel. Kim yarattı onu abi? Onu da bir, ya, bir, bir selam yollayalım. Oldu? Çok güzel. Ee, Mesmo Salur hmm. ee, çekti. Fikir Pik piknik alanında. Piknik evet, alanında ortak şey çıktı falan. fikir. Ee, böyle herkesi birer karede görelim fikri tamam. sonra Hı -hı. da işte bir piknik alanında çok güzel. Zaten koro çoğunlukla yemeye müsait. <gülüyor> Eğlenceye çok evet, bütün çok sunuyor, mi? fotoğraflar. Evet. Yemek yani. arasında şarkı söyleyebildik Mersiniz. <gülüyor> <Evet, karşısına gülüyor> <galiba gülüyor> <kesinlikle. gülüyor> şey ya bu şarkıyı ülkemizde birçok insan elveda Rumeli dizisiyle evet, ama. Evet Ben burada izninizle bir isme ammadan geçmek istemiyorum. Lütfen. Bu bizim Kanadalı müzisyen bir arkadaşımız vardı. Brennan Akrimon. E, bu şarkıyı e, Makedonya'da Arnavutça konuşulan bir bölgede yaptığı saha çalışmasında derleyen etnomüzikolog Jay Sugarman'dan öğrenmiş Prena ve e, 2002'de kalan müzikte yayınlanan Muammer Ketencoğlu Balkan Yolculuğu topluluğunun e, işte Aydemori albümünde ilk kez seslendirmişler. Hmm. E, yani şarkı Bilmiyorum. ne anlatıyor kısaca özetlemek isterim. Evet. E, i̇şte şey su verir misin bana kahkülüm işte neyle vereyim mis kokulu gülüm. E, elinle versem e, kahkülüm. işte ya elim dolu olursa mis kokulu gülüm. E, ya elin dolu olursa güzel kahkülüm işte yüzüğünle veririm mis kokulu gülüm nakaratlarıyla devam eden neşeli bir Arnavut e, halk şarkısı. E, şimdi onu dinleyelim mi? Yaşasın. Eyvallah. Yubal ve Göçmens grubundan dinliyoruz. E, Yarnana. Yarnana. ve Göçmens grubundan bir Arnavut Halk şarkısı dinledik Yarın Ana. Ee, sevgili Beysel bir vokalde kimler vardı? Tabii ki, Az önce müzisyenleri. Hepsinin notu bende. Hepsinin Yaşasın bende. işte notu. <gülüyor> Kualistlere de bir selam yollayalım. Tabii Hadi. ki. Sopranoları sayıyorum öncelikle. Çiğdem Uz, Seval Şahin Atbaş, Nursemin Yıldız, Melia Şahin, Saadet Bozda, Burcu Kuyumcu, Petek Çaldar, Zeki Öğüt, Pınar Temiz, Türkan Sevinç. Hı hı. Altolar, e, Meral e, Kaş oturacak Çelik, Nur Yılmaz, Seda Çınlar, Sevil Acar, Stella Romi, Ümran Serhan, Yelda Emek, Melat Coşkun ve erkeklerimiz baritonlar. Hı. Ahmet Atıl Aşıcı, e, Bırdal Bol, Bırdal Bozda, Bırdal Bozda. Bozda. Bir bir, bir türlü söyleyemedim. Hazırlıyorum. Of. Cihan Ersis. E, Emir Kurtuluş, Ender Yılmaz, Eren Karaman, Tuncay Seza Ak Emeklerine evet. sağlık, senam ediyoruz Hepsine Müslümanlar evet, evet, yani iyi ama koristler bence çok daha iyi Onu söyleyeyim Kesinlikle. Ha. Cengiz, yani Veysel. <gülüyor> e, Sevgili Hakan Yubal ile Tanışmanıza geleceğiz yani Göçmens grubunun ama dinleyicilerimize Kendinden ve Göçmens grubundan Kısaca sözler misin? Tabi e, ben ilk sahneye e, 7 yaşında çıktım. İlkokul bağlama bağlamayla eşlik ederek hı hı. işte babamdan aldığım ve dayımın desteğiyle işte mandolinle bağlama çalmayı öğrendim ve hani bir korona önünde çalacak şeye geldi. Bilemezdim ki 50 yaşından sonra yine hala koronun önünde çalıyorum. <gülüyor> yani o, o, o kariyer oturdu <gülüyor> bende. <gülüyor> ondan sonra sonra ondan sonra babamın deyimiyle o alkışı aldı bu çocuğu daha başka çeviremedik kafasını dedi. Yani derslerimi iyi olmasına rağmen Sadece müzik düşündüm. Hani ondan sonra üniversitenin ikinci sınavına bile girmeden direkt Marmara Üniversitesi sınavına gidip müzik bölümüne girdim. Eğitimini aldı. Cengiz orada mı tanıştınız? Cengiz orada tanı tanıştık. O sene. Ya 30 yıllık evet. bir dost. Aynen burada yine. Şu, hani belirtmiş ki o da benden birkaç sene küçük ama evet. akıl, akıl olarak tabii ki benden. Ben Akar'ı tanıdım de... da bir anlatayım... Fötür şapkalı. Evet, evet uzun Bıyıkları... saçlı. Uykılar yine var. Evet. Ee, bir palto bu e, şeyin e, Matrix'teki Fikirtepe palto tepe kampüsünden bahsediyoruz. Evet, değil mi? evet, evet. evet. <gülüyor> ee, böyle başladı benim müzik serüvenim. Yani e, her sahnenin her alanında çalıştım. Yani daha ağırlıklı. işte keman eğitimi aldım. Mesajı sonra akordeon çalmaya başladım. Fazla enstrüman çalma Yönüne bir böyle bir aşkım var yani hmm. ne kadar çok enstrümant Cengiz gibi Cengiz Emültiyen enstrümantalistir evet, hani, evet. yani. bunu bir de <gülüyor> bir şeyde uzman olamıyorsun ama <gülüyor> şöyle bir şey, Joker adam olabiliyorsun. <gülüyor> ee, Birçok enstrümanda hani çok şükür yani eee dinleyiciler bu adam çalıyormuş dedircek hmm. kadar çalabiliyor Lemanda joker olarak çalışıyorum. Lemansanla çalışıyorum 20 tamam. sene yakınlar. Hatta açık radyoda <gülüyor> da program yapıyorum. <gülüyor> Yarınınıda şey akor düzeninde ...ben çalıyorum. Ve orkestrada aynı de. zamanda evet. korderin de üyesisin Evet evet. Değil mi? Değil evet evet, evet. Onlara da çok selam bu arada akorlara. Eyvallah. eyvallah. Göçmensin sonra üniversitede üniversite arkadaşlarımla. Hatta Göçmensin ilk çekirdek hali yani Cengiz'le tanıştığımdan sonra zaten ...yolumuz birlikte oldu Cengiz. Yani hmm. Koptuk, tekrar birleştik ama hiçbir zaman... Hani ...kopmadı, yani kastım. Hmm. Müzikal olarak, o evet, başka evet. projeler ben başka projeleri evet, evet. Sonra... ...yaptığımız ve dinlediğimiz müzik tarzı... ...hep etnik müzik olduğu için... E, ...müzik göçü yapıyoruz... ...adeta dedik hmm. sahnede. Hmm. Onun ve... ...üyelerimizin çoğu, yani Türkiye'nin profilinden dolayı... ...hepsi bir yerden göçüyor. Ben Gürcü göçmeniyim, hmm. işte bir arkadaşım... ...Arnavut göçmeni, diğeri... ...işte Yunanistan'dan göçmüş... ...öbürü öbür doğudan bir yerden... Ee, ...ismini de Göçmen... ...apostroplu koyalım dedik... Güzel. ...ve üyelerimizin... ...yani orka, orkestra arkadaşlarımın biriyle... ...az önce sapyatı... ...17 senedir çalışıyoruz... Hmm, harika. ...şöyle Erik Sati'den Erik Dalı'na... ...diye hoş bir mottomuz da var... Yani evet, evet. ...repertuğunuzda neler var abi... Yani bir, ...işte şöyle bir tam bu yani... E, ...Şostukovic de var... Ee, Makedonsko, devoyce var yani makedonca da var, İbranice de var, Gürcüce de var, Ermence de var. Cengiz'in az önce bahsettiği bizim için e, dili, coğrafyası, misyonu çok önemli değil. Yani. Hı hı. Le Mansan'ın bir konserlerde söylediği bir cümle var: hı hı. şarkılar kardeştir kavga ettiren politikacılardır diyorum. Doğru. Diyor. dolayısıyla bizim için şarkılar kardeş. Yani biz işte bir İbranice parça söylemeyelim diye kaygı duymayız yani. Anladınız evet. Onu sahnede söyleriz, millet beğenir ve ondan sonra deriz ki bakın bu İbraniceydi. Şey yapalım. Mart ayında mesela <gülüyor> göçmensi konuştuğumuz çok, bir şey muhabbet edelim. Tabii çok yani. seviniriz. Çok tamam. seviniriz. Peki şimdi bir parça dinleyelim mi? Olur. Ee, Ay olur. Ne var? Biz şu... repertuvarımızda göçmensle eee <gülüyor> Yubal'da olduğu gibi aslında vizyonumuz <gülüyor> e, kendi orijinal dili ve Türkçeye evrilmiş de tamam. Türkçesi. Tamam. Y yeni beste olabilir veya eskiden aha, aha. beri kullanılıyor bazı ortak parçalar. Onlardan seçiyoruz. E, şimdi de Çayrurya Şüküriye diye bir parça bir var o roman. roman parçası. Bir konser kaydı değil mi? Bu bu canlı yani konser aha, kaydımız, hücum tamam. kaydımız bu. Hani e, Yani kanal Olur. kayıt değil. Sorun yok. Hataları, örnek evet. ha evet. hataları için Peki. affola yani böyle çünkü düzeltme Peki. imkanımız olmadı çayırıyor şukarıya ve peşinden Peki. Türkçesi de gelecek. Göçmens'ten dinliyoruz Gelalo E çay Göçmens Grubu'ndan bir roman şarkısı dinledik. Sevgili Hakan, orkestrada kimler var? Evet, e, tabii. Rica etsem, e, söyleyebilir misin? Gitar ve vokalde Gürhan Bek var. İşte 18-20 yıl yakındır beraber çalışıyoruz. E, bayan vokalistimiz ve kemancımız Tuğçem Kar var. E, bas'ta e, Rahim Paksoy. E, Perküsyon'da Çağatay Dede. Hı -hı. Klanette Serkan Bahtır, Kanun'da Kan Yıldız, Kan e, Kar vardı. E, yani bu tabii bir ekip işi. Yani Birimizi alsak göçmez olmuyor yani. Eyvallah. Sen akordiyon. Ben akordiyon mandolin klav bağlama çalıyorum Şey <gülüyor> çaldığımız <gülüyor> yöreye göre. Şimdi az önce bir şey dinledik. Hani e, vokal e, hem ana dilinde hem Türkçe'de bir şarkı. Siz aynı zamanda yani çok iyi talist insanlarsınız. Bir örnek dinleyelim <gülüyor> mi şimdi? Ne varsa? Olur. E, göçmez bir projesi daha var. <gülüyor> Batı Sazlarıyla Türk Müziği Projesi. Çok güzel. Belli e, Dönemlerde ihtiyaç halinde bu, bu projeyi sunuyoruz. Konserler için, özel toplantılar için. Hı hı. Ee, işte üstünde, batı sazlarıyla daha basit makamlarda daha az komalı eserler seçerek e, Türk müziği eserlerine farklı hı hı. bir yorum getirmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir proje. Hı hı. O, o çalışmadan yine bir hücum kayıt bu tamam. e, projeden. Çeçen Kızı. Sanırım hmm. uygun olacak Tamam şey az önce bu akordeon derneğinden bahsetmiştik yani kuruluşundan <gülüyor> beri hem <gülüyor> ben üye oldum burada da çok kez konuk ettim e, yönetici arkadaşlarımızı e, Bizim kurucu başkanımız Aziz abinin bugün e, Aziz hocamızın doğum günü bu şarkıyı onun için e, çalmak istiyorum izin verirseniz e, dinliyoruz Göçmens grubundan Çeçen kızı Sevgili Cengiz, 2003 yılında Türkiye'nin ilk vokal topluluğu olan vokalizi kurdum. Biraz sözler misin? Kimler vardı grupta? Ee, grup Tolga Gülen, Kerem Seven, Gökçer Alp ve Atakan Yörük tarafından kuruldu Hı. ve ben tarafından. Ee, Neler yaptınız abi? Ee, ya o dönem bir <gülüyor> vokal müziği yani korolar olarak daha çok vardı. Evet. ...bir fikir olarak işte... ...yurt dışındaki bir shoplar gibi... ...bir şey yapma fikri gelmişti... ...biz hemen e, albüme e, evrildik... ...yani e, hemen kalıcı bir şey bırakalım... ...dedik, e, vokalizin ilk albümünü... ...yaptık ama şu an dijital yok... ...kalıcı olamadı, hmm, evet. o Kültür Bakanlığı... ...problemde hmm. bir, orada yapımla ilgili bir hmm. sorun var... ...ben onları aşacağım, önümüzdeki günlerde... ...birinci albüm de girecek e, dijitale... ...iki tane albüm yaptık... ...birçok e, konuk albüm yaptık... ...sanatçılarla birlikte... E, senfoni konserleri yaptık ve 10 yıl boyunca gerçekten Türkiye'nin evet. her yerine dolaştık Hı -hı. ve bütün televizyon programlarına da e, dahil olduk Hı -hı. ve Acapella'nın ne olduğuyla e, mücadele ettik. Yani evet, çünkü da. insanlar onu bilmiyordu ha, hakikaten. Ha, Böyle e, vokaliz grubuyla e, hakikaten İk ikinci albümde de Mehmet Tıknaz ve Umut Durmuş'la birlikte olduk. E, Umut e, beatbox yaptı, Mehmet de bassları söyledi. Şöyle 2015. sonra pardon. 2015 evet. yılıydı. Aslında Açık Radyo dinleyicileri seni hatırlıyor evet, evet. ve şey iklim mücadelesi veren evet, insanlar. 2015'te vokalizden Tolga'yla evet. ikiniz bir. ...içtim için Şarkı Söyle projesi yapmıştınız evet, değil mi? çok güzel bir projeydi. Boğaziçi'nde bir konser vermiştik ama evet. işte ertesi gün Galatasaray'da basın açıklaması yapacaktık. Bugün Charlie Hepto baskını oldu evet. ve... ...sadece Ömer abinin basın açıklamasıyla sınırlı kaldı... ...ve biz şarkılarımızı söyleyemedik. Evet. Ee, Oradan çok kısa bir şey söyleyebilir miyim Ercüment? Tabii, tabii. Ee, o organizasyon bizim açımızdan da çok değerliydi. Hı. Çünkü sadece... E, ...yani... Benim ve Tolga'nın e, e, çabalarıyla olan bir şey değil. Başka koro şefleri doğru, de doğru, vardı doğru, ve doğru. büyük bir Yüze koro yakın, kuruldu bir yani. Yüze yakın fazla güzel. insan Evet, e, evet birçok koro vardı gerçekten. Evet. Aslında o proje belki ne bileyim şimdi gençler mesela iklim grevi için 3 Mart'ta yine sokağa çıkacaklar. Tabi zor bir proje yoğunluğunu evet. da biliyorum ama. Bilmiyorum, belki o güne denk gelen bir programda o şeyi çalırım en azından. Evet o şarkıydı. Evet, evet. yani o bir Karadeniz türküsüydü. Evet, bu dünya bir pencere evet, her evet. gelen bakar aynen, gider. Aynen aynen. Yani çünkü bu iklim meselesi hani göçmenlik diyoruz ya. Yani iklim meselesi aslında önümüzdeki 10 yıl içinde yani 150 milyon insanın daha işte kuraklık. Tabii etkileyecek e, bir konu. Evet, açlık ve yani bölgesel savaşlar nedeniyle yerini yurdunu terk edeceğini söylüyor bilim insanları. O müzisyenlerin de bu iklim meselesine kafa yorması gerekir diye düşünüyorum. Ee, neyse üzerine konuşacağız. Vokalizden bir şarkı dinleyelim mi? <gülüyor> evet dinleyelim. Sunayım mı? Evet lütfen. Bu e, dinleyeceğimiz şarkı aslında vokalizin e, hemen hemen ilk yaptığı eserlerdendi. Birinci <gülüyor> albümden bile önce olabilir. E, bu bir stüdyo kaydı olarak kalmıştı. Ben onu raflardan çıkartıp tekrar e, hayata geçirdim. Bu <gülüyor> e, geçtiğimiz yıl. Ee, aslında ilk defa e, Türkiye'de bir ilk şu anlamda ilk hı -hı, hı -hı. E, ilk defa bir e, beste ve akapella müzik e, buluşmuş oldu bu eserde. Yani genelde akapella söyleyenler hep cover yapıyorlar. Yani bir eseri tekrar yorumluyorlar. Hı -hı. Burada ise bir e, besteyle biz aslında yıllar önce düşünmüştük ama nasip geçen yıla oldu artık. Peki o zaman dinliyoruz. Vokalist kırmızı. Kırmızı. Gökçe Erat bestesi. İzlediğiniz <Gülüyor> Vokaliz grubundan dinledik. Kırmızı. Cengiz sırada ne var? Sen eder misin Yine senin yaptığın... Ee, bu da e, ilk pop korosu e, Türkiye'deki e, Cengiznal ve Korosu isimli bir e, çalışmaydı. Bu da benim aklıma nereden geldi? Hı -hı. Vokalizi ilk me meşhur eden video Ceng Mehmet Abi ve Korosu isimli Hı -hı. yalnızım e, yorumumuzdu. Yalnızım yalnız. Bir meşhur oldu. Sonra beyazı taramıştı Kadir Çöptemir ile program yapıyordu. Cengiz bunlar siz Hı -hı. misiniz falan... Ondan sonra benim aklıma geldi bu abi ve korosu Hı -hı. Yani o espriden <gülüyor> acaba gider mi diye bir pop korosu kurmuştuk. Ee, Sevgili Erhangüler Yüzün Stüdyosu'nda Rüzgar Yapım'da yaptık e, albümü. Hı -hı. Oradan bir eser Çayımın Şekeri. Peki dinliyoruz. I'm my young Ağabey'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda Yubal grubunun kurucuları sevgili Cengiz Ünal, sevgili Veysel Kuyumcu ve Göçmenz grubundan sevgili Hakan Kaya program konuğumu oldular. Ortak projeler var mı yakın zamanda? Ee, Hakan tabii sen? Tabii ki. Yubal ve Göçmenz olarak konserler planlıyoruz. Onun repertuar seçimi bitim aşamasında. Tarihler belli değil. E, tarihler belli değil ama birkaç aya hani yemek pişince kokusu çıkıyor ya. O da sonuçlar yani çıktıkça çıkar. Yani sosyal medyadan takip edebilirler. Güzel. Yani bunu hızlıca artık hayata geçirmek istiyor. Çünkü çok evet. güzel dönüşler var. Yarın anladan. Dolayısıyla Eyvallah. hızlıca. Cengiz sizin bir projeniz daha ya var. Evet. Veysel'le birlikte. birlikte. Ama yaptığımız... aslında bir programda ayrıca konuşuyor Evet. Önümüzdeki Şubat ayda ne güzel olur Ercan'a. Yani çok teşekkür ayrıca... ederiz. Evet. Hı -hı. Biraz bahset kısaca. Çok kısa İstersen. bahsedeyim. Beşten sonra, Beşten sonra, sonra bir Esprisi. koro etkinliği bir e, düzenli çalışılan bir hmm. koro değil. Veysel'le ile birlikte böyle bir alana girdik. Bu alanda e, şarkı söylemeyi seven insanlar geliyor. Biz hemen kağıtları dağıtıyoruz. Hmm. Hemen orada Hücum öğretiyoruz. E, görüntü ve ses kaydı alıyoruz. Sonra Harika. sosyal medyada e, paylaşıyoruz birikti. Bayağı kayıt birikti. Onlardan evet. örnekler, Güzel şey, onlardan örnekler tamam, çalınabilir. Tamam. Evet. Peki şey dinleyicilerimiz nasıl takip edebilirler? Göçmensi Hı. ve e, Yubalı. Yubalı Instagram hesabından takip tamam. edebilirler. Yubal Müzik e, olarak Instagram hesabımızı görebilir. Oradan takip edebilirler. Orada zaten e, Paylaşacağız. Sınav vardı değil evet, mi evet, ne evet. zaman o sınav sınav demeyelim daha şey, <gülüyor> evet, çok evet evet aynı zaman toplantı Şubat ha? başı gibi oradan duyurumuzu yapmış oluruz büyük ihtimalle tamam. bir aksilik olmazsa e, yeni arkadaşları Hı. aramızda Adresi görmek istiyorlar isersen e, elektrik mühendisleri odası çok açka... şey, sosyal medya var sektörde soruyorum soruyorum eski bu eski kuşak. <gülüyor> <gülüyor> Pencereyi açıyor pencere gibi <gülüyor> program <gülüyor> <gülüyor> müzik Instagram hesabından bizi takip edelim... ...Göçmens evet. nasıl... ...ben de ev adresini... <gülüyor> <gülüyor> ...olur tamam... <gülüyor> ee, ...Göçmens Müzik Band e, olarak... E, tamam. yani ...en zor... E, ...ismini seçerek... E, <gülüyor> Alt falan ...ama Göçmens Müzik Band yazarlarsa... ...ulaşabilirler biraz uğraşırlarsa... ...tamam... Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii, Az tabii. önce yeşim kendirci arkadaşımı duyurmayı unuttum. Tamam. Aklıma geldi. Sopranolardan ondayayımını Bir de bizim 28'inde bir şey var. Veysel evet, ondan da, e, ondan da kısaca bahsedeyim. Hı -hı. E, Ovacık'ta bir gün e, projesi var. E, belki duymuşsunuzdur. E, Şile'nin Ovacık köyü, bir orman köyü. ...aktif bir kadın to tohum derneği var. Hmm. Ee, onların başlatmış olduğu... ...Ovacık'ta bir gün, köyünde bir gün... ...projesi, e, yerel... ...halk e, konuklara geleneksel gıdanın... ...ata tohumundan yetiştirip... ...hasat edilmesi ve pişirme sanatını... ...gelenlerle e, paylaşıyor... ...öğretiyor. E, buradaki... ...amaç, e, yöredeki sürdürülebilirliği... Hmm. ...turizme dönüştürmek... ...artı, oradaki insanların... ...sosyalleşmesi ve para kazanması... E, yönünde. Biz Bu de güzel, onlara işte tuz eklemek için öyle çorbalarına orada bir etkinlik evet. planlıyoruz 28'inde. Şeyi demin bahsetmedim ama sen Yeşil Hareket için bir de şarkı yapmıştın. Yeşil evet. şarkı az evet, onu tam şeyini almadık. Ama onu da evet. belki bundan sonraki programda bir dinleriz olur. E, hatta bizim şey Yeşiller Partisinden Ahmet Atılaşıcı eee hmm. yubal'la katıldı. Eee evet. da keyifle çalışmaları takip ediyor. Peki programın sonunda ne demek istersiniz? Birer Ben son cümlemden önce bir duyuru Buyur, daha yapacağım. E, ha, senin bu akşam, evet, bu akşam ha, bir söylesin. konserimiz var. E, Gazi Osman Paşa tamam, Belediyesi'nde bir koro kurduk. 3-4 e, yıldır e, orada polifonik e, dünyalara yelken açtık Gazi Çok Osman güzel. Paşa ile birlikte... Ee, ...çok yani... ...beni duygusal olarak etkileyen bir koro... ...çünkü tamam. yani bugüne kadar olanlardan... ...biraz daha farklı... ...sıfır noktasından e, oluştuğu için koro... ...çok uzatmayacağım lafı... <gülüyor> ...akşam e, Gazi Osman Paşa... E, ...akademi koruğumuzla... E, ...Gazi Osman Paşa'da bir konserimiz var... ...takip edebilirler... ...Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin Instagram'ından... ...son lafımda... Tamam. ...ben ölene kadar herhalde böyle... E, ...değişikliklere imza atarak gideceğim... Ee, biz de merakla, keyifle yani takip edeceğiz. Yani çıkamıyorum bu döngüden <gülüyor> ya. Böyle bir şey gördün mü, aa buradan bir şey yapayım tamam, falan. Son sözüm bu olsun. Allah çıkarmasın diyelim. <gülüyor> Arkancığım ne dersin? Ee, evet biz de kaliteli müzik yapmaya, <gülüyor> e, popülerlikten çok kaliteli çok müzik güzel, yapmaya e, odaklanmış insan olarak devam edeceğiz. Göçmez tamam. olarak. Aynı şekilde takıntılı Eyvallah. müzisyen Cengiz olarak <gülüyor> ve Yubalı'la birlikte Veysel'de. Yolunuz açık olsun diyeyim. Teşekkürler Veysel'ciğim ne dersin? Ben kısa bir cümle müzik iyileştirir diyorum. Eyvallah. O bizim <gülüyor> Süper. golü attı. Evet, evet. <gülüyor> ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Davetimi teşekkür gün canlı yayında konuğumuzda. Biz teşekkür ederiz. açık olsun. Çok sağ olun. Ee, haftaya pazartesi programda bir vokal grubu Kromas e, korusunu konuşacağım. Mükemmel koru. Evet, daha doğrusu hafta içi ben onlara konuk olacağım. 2019 yılında Kromas Kurusu'nun kurucusu ve Şefi Başak Doğan burada canlı yayında konuğum olmuştu. Geçen üç yılda Kromas çok güzel işler daha yaptı tabii. Bomonti'de kendi mekanlarını kurdular. Yani bir vokal akademisi ve sanıyorum Ağustos'ta da bir vokal festivali yapacaklar. Hakika. Yani ben de İAD'yi ziyaret olacak bir anlamda 27 Ocak'ta Beyoğlu-Saint-Antoine Kilisesi'nde verecekleri konser öncesinde, işte Kromas'ın geçen 3 yılını ve geleceğe dair projelerini konuşacağız haftaya. E, Babil'den sorunun kayıtlarına Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Sayfanın başında yer alan program logosunun üst metninde programın arşiv linki var. E, Babil'den sonra Instagram'dan da takip edebilirsiniz. E, program destekçim Özlem Serter Berke çok teşekkür ediyorum teknik masada sevgili arkadaşım Andrei Gritsku programı sizlere ulaştırdı. Onu da çok teşekkür ediyorum. Programı Cengiz Ünal'ın 2017'de kurduğu Poprak grubu Çekirdek kadrodan dinleyeceğimiz harika bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Bu şarkı 2019 yılında yayınlandı. Kimseyi takmadan. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Erçumend Gürçay, hepinize kimseyi takmadan sağlıklı, huzurla, güzel müziklerle <gülüyor> geçireceğiniz güzel bir hafta diliyorum. Kimseyi takmasınlar. Eyvallah. <gülüyor> Esen kalın. Tarikasın Erçumend. Sağ ol. Ağına sağ olun. Eyvallah. Yaşarı vardıma bakmadan, bekle beni hayallerim, geliyorum korkmadan, kimseyi takmadan, Yaşarı vardıma bakmadan, bekle beni hayallerim, geliyorum korkmadan, hiç kimseyi takmadan, Yaşarı vardıma bakmadan. İstikamet axsaray, top kabıdan axsaray. Kim seyir yaşarım ardıma batmadan. Bekle beni hayallerim, geliyorum korkmadan.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 desteyi için açık radyo dinleyicisi Özlem Sertel e teşekkür ederiz.